her davalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin. Evet, evet. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Evet. Rabbim Subhanahu ve Teala öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Evet. Ee, Pazar derslerinde biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin kitabında zikrettiği müminlerin özellikleri üzerinde duruyoruz. İnşallah bugün onlara devam edeceğiz. Daha önceki derslerde surelerde gelen o maddeleri teker teker ne yaptık? Muhtesel olarak işlemeye çalıştık. Bugün ise Allah Azze ve Celle'nin Fetih Suresi'nin 29. ayetinde Bildirdiği müminin özelliklerine devam edeceğiz inşallah. Konu başlığımız müminlerin şefkati ve merhameti kimlere olmalıdır. Ali kışlamlarına. Allah Azze ve Celle kitabında şöyle buyuruyor: Muhammed Allah'ın neyetsizdir ve onunla birlikte olanlar da kafirlere karşı sevd, kendi aralarındaysa merhametlidirler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 müminlere gösterilen merhamet nasıl olmalıymış? Bunun üzerinde ne yapalım? Biraz duralım inşallah. Nasıl olmalı? Allah ayetini dinliyorlar aralarında araların çok yumuşaktırlar. Nerede diyor? Diyerlerine karşı çok sevgili. Hangi ayette diyor? Ondan başladık. Işte <gülüyor> <Zolur da. gülüyor> Sen burada değil misin? Demin anlatırken.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 öbedet namazı kılar zekatı da verirse ondan şimdi dinden neyiniz kardeşleriniz. Bu uygulama varsa bu ayetin gereği, Müslümanlar birbirlerinin nefsiymiş, velileriymiş. Yani dostlarıymış, birbirlerinin hamileriymiş. Ve bunun getirdiği samimiyet ve düşkünlük ile hareket ederler ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırlar. Bu Müslümanları ne olacakmış? Şiar olacak. Yine kardeşlerim, her zaman e, Allah ﷻ ﷺ'ın şokbete başlarken hutbatı Hace dediğimiz o duasında yer alan bir ayeti kelime var. Tövbe suresinin 71. ayeti. Mümin erkekler, mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Namazı doğru doğru kılar, zekatı verirler.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 Demek ki bizler bunda devamlı ne yapacağız? Yarışacağız. Bunu yapmadığımız zaman ne oluyor? İyilikler yapılamaz hale, yani işleyemez hale, emredilemez hale gelir. Kötülükler ise ortadadır. Sebepleri de, sonuçları da hep ortadadır. Bu sefer kargaca, anasi ve kalp huzuru ne yapar? Gider. Namazında dair huşu duyamazsın. <gülüyor> ve yeryüzüne de bugün bakın, tamamen fitne fesat, anası ve Müslümanın kanı her tarafta bekliyor. Kimsenin kızı atmıyor, Çıkmıyor çünkü yaşadığın ortam ondan nedir? Fahsız bir ortam. Ve hemen akabinde dikkat ederseniz <gülüyor> namazı dost doğru kılarlar. Zekatı verirler. Yani. Yukarıya doğru gelin şimdi. Namaz insanı iyiliğe mi sevk eder, kötülüğe mi? <gülüyor> Demek ki namazlar sakat.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 Allah'tan korkmayan bir adam korkacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Hiçbir şeyle korkmaz. Korkmuyor çünkü. Onun içinde iyiliği emretme, kötülükten nehiyetme müessesesi çalışmalı. Çalışmadığı zaman kendinizi, denliğinizi kaybettiğiniz gibi gelen nefsinizde ne yaparsınız kaybedersiniz. İşte Allah Azze ve Celle burada.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 o onu işlerken ne yapıyor? Her zaman yakalı yapma. Allah'tan kork. Bak Allah bunu <gülüyor> ne yapıyor? Yasaklıyor. Her gördüğünde uyarıyor. Ama kendisi de hiçbir mümkünken ne yapmıyor? İşlemiyor. Ve bir gün yine günahta yakaladığında diyor ki Allah seni affetmeyecek. Cennetine de koymayacak diyor. Yani iyiliği emret derken karşıdakini ne yapmayacaksın? Bastırmayacaksın. Allah adına da ne yapmayacaksın? Konuşmayacaksın.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 Ve bundan dolayı hiçbir zaman kızgınlığa ya da merhametsizliğe kapılmadan birbirlerini şefkatle doğruya ne yapacak Davet edecek. kılın namazı demeyecek. Hadi gel canım gidelim namaz lazım değil mi? Niye namaz kılmayın demeyecek? Veya geçen e, Ali mi demişti? Ya abi de sanki arkadaşlar birbirini görmeyince ya neredesin?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 Günümüzdeki davranışları ele alalım. Bir Müslüman gayri Müslüme mi güzel davranıyor? Müslüman. Hangisini? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu sefer Müslümana gösterecek yüzü kalmıyor. Merhameti de kalmıyor. Muamelesi de ne yapmıyor? Kalmıyor. Neden? <gülüyor> <He>? <gülüyor> Gidip ta nereden ya? <gülüyor> Hı? kalmıyor. Neden ama? Şuursuzca yaşadığı için. Hedefi gayesi olmadığı için. Allah'ın kınamasından korktuğu için. Eğer Allah korkusu ağır bassa onun tam zıkkını yapmaz zorunda. Ne olursa olsun ahlaksız bile olsa Müslüman'ı kardeş olarak görmesi gerekir.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 kandilere vermemiştir. Bunlara ise ee, merhamet bir anlamda dine gelecek zarara göz yummak anlamına gelir. Yani kapıyı açarsan yavaş yavaş içeriye doğru. Evet. İşte bu da, Müminlerin asla izin vermeyecekleri ve hayatlarının sonuna kadar mücadele edecekleri bir tavırdır. Bu nedenle de merhametleri Allah'tan korka var gücüylende de Allah'a hizmet eden ve onun ızasını kazanmak için çaba harcayan samimi Müslümanlara karşı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 Ben kadına dedim, utanmıyor musun? Ben Müslümanım, bir Müslümana hakaret mi ediyorsun? Yanındaki erkeklere baktı şimdi. Tanıdığım arkadaşlar, mühendis arkadaşlardı. Bunlar da Müslüman dedi. Bunlar bizi tokalaşıyor dedi. Sen niye tokalaşmıyorsun? Hanımefendi dedim, onlar dedim, İslam'ın bu bilmeyebilir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, birbirine nikah düşen,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 Onun için kardeşlerim, Müslümanlar hiçbir zaman küfre sebep olan veyahut Müslümanların arasında dengeyi bozan davranışlara girmemesi Evet. Şimdi merhametin nasıl olduğunu anlayabilmek için Fasir Suresi'ne bir gidelim. O sahabeler kendilerine nasıl merhamet Yani Allah Azze ve Celle onlar birbirinin arasında diyor ya. Allah Azze ve Celle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 Bakın şimdi sahabelerin durumuna. Sahabeler ne için hizmet ettiler? İman ettikleri için oldukları ortamda yaşayamadılar. Ya tecavüze, ya eziyete, ya işkenceye yani birçok şeye ne yaptılar? Maruz oldular. Ve Allah'ın fazlını arayarak bulundukları yeri bırakıp Allah yolunda ne yaptılar? Hizmet ettiler. Ve Allah Resulü ve Vesselam Hizzet amellerin en üstünüdür diyor. Kendisi de bir e, hizzet eden muhacirdir. Eğer diyor hizmet amellerin en üstünü olmasaydı ben kendimi ensardan biri olarak ne yapardım? Atbederdim. Çünkü muhacirlik en üstün ameldir diyor. Şimdi bakın merhamet deyince Allah'ın bir fazlı arama meselesinde onlar Allah yolundan hizmet ediyorlar. Medine'li insanla, hmm. hmm. Ali Çelân mı? Hmm. Hem senim öyle sıkıştıran mıydı? Ön de çekebilirsin şuraya. Var mı oturak konuya? Tamam. Tamam. Hoş geldiniz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 Allah bizi bunlardan kılsın ve duyarlı olanlardan eylesin. Bakın o gün Müslümanlar ihtiyacı kadarını yer tüketir geri yanını da mescidin direklerinde veya hurma ağaçlarında heybeler vardı kalanını ne yapar? Orularak koyarlardı. Ama daha sonra Müslümanların yaşayışı ahlakı, bakışı ne yaptı, değişti, kilerler edindiler bodrumlar edindiler hatta ben öyle kardeşler tanıyorum ki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 İçlerinde hiçbir sıkıntı duymadan yapması gerekiyor. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iki kişi geliyor. Birisi akrabası, birisi de Medine'li bir ensar. Malını vermekte sıkıntı duymamış. Ondan paylaşmış. Ama bir tarla sulama meselesinde ne yapıyor? Bir şey demreşiyor. Önce diyor, ben sunacağım. Şimdi fıtri olarak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 Ve Allah Resulü'nün huzuruna geldiklerinde Aleyhisselatü Vesselam'ı dinliyor. Onlara ne diyor? Zübeyl sen tarlanı sula, sonra bırak ensar sulasın. Ensar ne diyor? O senin halayın oğlu da ondan böyle hüküm ediyorsun değil mi? Diyor. Bakın bağrına basmış, malını da vermiş ama bir muamelede ne yapıyor? İçindeki sıkıntı tak debrişi veriyor. İşte yardım derken hiçbir sıkıntı içinde ne yapmayacak?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 Özellikle bizim kesimi ele alalım. Yani inandım diyen, kitab-ı amel ediyorum diyen insanların ilk bağlarının kesildiği kimler? He? Ana babadan başlıyor. İlk böyle sanki burada bir e, sanki bin onlara öfte, onlara bağır, onlarla alakayı kes onların sözünü dinlemetikinde ne yapıyor? Sanki emir vermiş gibi bu ayetlerin zıttına davranan çok kardeşlerimiz var.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 Babacığım gerçekten ben sana Rahman tarafından bir azabın dokunacağından korkuyorum. O zaman şeytanın velisi olursun. Ne kadar güzel ifade. Var mı böyle annesine babasına yaklaşan insan? Bakın çok güzel ifadeler. Ancak İbrahim'in babası ne yaptı? Böyle güzel bir ufluban bu kadar güzel bir anlayışa karşı yine de ne yapmadı? İman etmedi. Ve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 Olacak neyse zaten otomatikmen ne yapar? Olur. Sen bunu özümsemediğinde sen bunu kafana birisi getirip dayatsa da ona bile ne yaparsın? İtiraz edersin. Onun için İslam önce insanın kendi bedeline gelmeli sonra yaşadığı topraklarda bunu afretmeli. Kendi nefsinde hoşlanmayan, kendi nefsine bunu hazmedemeyen birisi bir başkasına nasıl emreder bunu?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 Ve Allah Azze ve Celle'nin bize gösterdiği bu örneklere bakarak hayatımızı tancım edecekmişiz. İnşallah haftaya yetimlere gösterilen merhamet ve ondan sonraki cüzdanla devam edeceğiz. Allah